Allah Subhanahu ve Teala bizleri bir anasiyetimize bırakmasın. Allah, Allah Azze ve bizlere hayırda yarışan saptığımızda hakkı anlatan, nasihat olan hayırlı dostlar nasip etsin. Hı hı. Kardeşlerim Allah Subhanahu ve Teala kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Bizim yaratılış gayemiz Allah Azze ve Celle'ye her sözde, her işte, her amelde kulluk. Bunu hemen hemen bütün sohbetlerimize dile getirerek her seferinde ne yapıyoruz? Hatırlatıyoruz. Neden? Çünkü iblis öyle bir ağını örmüş ki bizlere ama açlıktan, ama sıkıntıdan, ama zenginlikten, ama sıhhatten, ama bir maldan, ama bazı imkansızlıklardan, ama beladan, ama musibetten, ama rehavetten, artık sebeplerine ne eklerseniz ekleyin. Allah'a gidiş yolunda kalplerimizi karartabiliyor. Bugün öyle hallere gelmişiz ki Allah Azze ve Celle'nin hakikaten o saf, temiz, kemale erdirdiği din unutulmuş. Bunun yerine, yerine neler gelmiş? Bidat, hurafe, sıkıntı, nefis, heva yani şu halk arasında bile hocayım diye geçinen insanlara dahi sorsanız, İslam dini akıl ve mantık dinidir derler. Veyahut Allah Azze ve Celle'nin nerede olduğunu sorsanız, Nerede anarsanız, oradadır. Ne göktedir, ne yerdedir. Hatta hiçbir şeye sığmamış, kolunun kalbine sığmış derler. Değil mi? Yani hocası da bunu söylüyor, halkı da ne yapıyor? Bunu söylüyor. Öyle bir hale gelmişiz ki, ilim gitmiş, Sünnet gitmiş, yerini bidat, hurafe, her şey almış. Yani fıtrat üzerine yaratılan bizler, fıtri hasletlerimiz nelerse bunlarla artık Allah'ın dinini anlamaya veyahut Allah'ın dini hakkında söz söylemeye veyahut Allah Azze ve Celle hakkında işte şöyledir, eşyada hulul etmiştir, şusu vardır veya bu su yoktur, benim aklım bunu almadı gibi ne yapabiliyor? söz sahibi olmaya çalışabiliyorlar. Halbuki Allah onlardan razı olsun o sahabelerin iman ettiği gibi iman etmekle Allah bizleri ne yapıyor? Mükellef kılıyor. Onlara baktığımızda bir ameli meselelerde Ali ne diyor? Eğer İslam dini, akıl dini, rey dini olacak olsaydı ben ne yapardım? Ayağımın altına mest ederdim. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ayağımın üstüne mest ederken, onu mest ederken gördüm ve ben de böyle yapıyorum diyor. Veya ileri boyutta bir tevhidi bir mesele ele alsak, Ömer Hacer-ül Esvet taşının başına dikiliyor ne diyor? Ey taş diyor, vallahi biliyorum ki ne sen fayda veresin ne de zarar diyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam seni selamlayıp istilam etmese vallahi ben sana bunu ne yapmam? Yapmam diyor. Yani onlar dini hiçbir zaman dinde heva ve heveslerini ne yapmadılar? Karıştırmadılar. Ve öyle dini yaşadılar ki Allah Azze ve Celle onlardan razı olduğunu söyledi. Bugün onlar Kur'an'dan mesela adi geliyor ey Allah'ın Resulü ben diyor Kur'an'daki siyahla beyaz ipliği birbirinden ayrılıncaya kadar yeme içme ayetini okudum. Yastığımın kenarına siyahla <gülüyor> beyaz ipliği koydum ama diyor bir türlü anlayamadım diyor. Adi sahabe, Arapçası olan, daha önce de Hristiyan olup okuması yazması olan birisi. Yani halk arasında ilim ehli olarak bilinen birisi. Bu malzemeler dahi Kur'an'ı anlamaya ne yapmadı? Yetmedi. Mantukunu anladı ama oradaki muradı ilahi kaçırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorduğunda... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Senin yastığın amma da enliymiş. Geceyle gündüzü içine alı vermiş diyor. Demek ki sahabenin Kur'an'a bakışı kendi anladığı dilde mantıkunda neyse onu bir öğreniyor. Ama bundaki murad-ı ilahi kime soruyor? Allah Resulü ve Vesselam'a. Veyahut yine Enam suresindeki o nefsine zulmedeni görmedin ayeti indiğinde Sahabeler dışarıya ne yapamıyor? Çıkamıyor. Çünkü hangimiz nefsine zulmetmiyor ki? En ufaktan en büyüğüne kadar işlemiş olduğumuz fıskı ele alalım. Veyahut ikinci şahsa karşı davranışlarımızı ele alalım. Yani hepimizde muhakkak bir zulüm derecesi vardır. Ve bütün sahabe bu ayete binaen öyle muzdarip oluyor ki en son Allah Resulü'ne geliyorlar. E Allah'ın Resulü Ha, bu ayet bize çok ağır geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz diyor Lokman'ın oğluna nasihatını Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir diyerek zulmin sınıflarını ne yapıyor? Anlatıyor. Yani burada Kur'an'ı Kur'an'dan ne yapıyor? Tefsir ediyor. Ama bu tefsir etme yetkisi yine kimde? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Yine bunun yanında Kur'an'a baktığımızda o sahabelerin anlayışında Hiçbir zaman Kur'an'ı kendi başlarına ne yapmıyorlar? Anlama yoluna gitmiyorlar. Mesela seslerinizi peygamberin yanında ne yapmayın? Yükseltmeyin. Sahabe ne yapıyor? Evine kapanıyor. Artık diyor ben cehennemliyim. Sesi gül bir sahabe. Ve Allah'tan korkuyor. Nasıl anlıyor ayeti? Kendi anlayışına göre inen ayeti. Ama Oradaki ayet ondan mı? Yani sesini yükseltmeyin derken fıtri olarak mı? Değil. Çünkü bir kavim geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın odasının dışından Ya Muhammed, Ya Muhammed diye bağırıyorlar. veyahutta bir rivayette Ömer'le Ebu Bekir Allah kendilerinden razı olsun. Birini bir yere emir gönderilme meselesinde şu gitsin filan yere, bu gitsin filan yere deyince Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında seslerini biraz yükseltiyorlar. Bunun üzerine de bu ayetin indiğini söyleniyor. Yani Allah ve Resul'ün yanında hiç kimsenin sesi ne yapmaz? Yükselmez. Yani indirilen o hükümlerin yanında hiç kimse söz sahibi ne yapamaz? Olamaz. Fakat asr-ı saadetten sonraya baktığımızda neler olmuş kardeşlerim? Öyle fitneler gündeme gelmiş ki, öyle şeyler gündeme gelmiş ki, Kur'an'ı herkes istediği gibi anlama yoluna gitmiş. Bir kısım ne yapmış? İşte herkes bunu anlayamaz. Tepinde hareket etmiş. Yani ya ifratta ya da tefritte Allah razı olsun. İnsanlar sıkıntıya düşebilmişler. Kaldırayım mı şu an? Allah razı olsun. Ve daha sonra öyle nesil gelmiş ki Muhtezile dediğimiz, mealci dediğimiz insanlar Kur'an bize yeter. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı devre dışı bırakmışlar. İslam dininin akıl ve mantık dini olduğunu söylemişler. Ve ayetlere istedikleri gibi tevil vermeye başlamışlar. Bu insanlar bakın sahabeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı devre dışı bırakıp Kur'an'ı anlamaya çalışarak Nasih ve mensuhu inkar etmişler mi? Evet. Etmişler. Muhkem, müteşabih meselesini tevile gitmişler mi? Evet. <gülüyor> gitmişler. Allah Azze ve Celle'nin Resulüne verdiği her yetkiyi ne yapmışlar? Almışlar ve Allah'la Resulünün arasını hep ayırma yoluna gitmişler. Peki kardeşlerim sahabe nasıl davranmış Kur'an'ı anlamada? Ayırmış mı? Yoksa gidip peygambere mi müracaat etmiş? Allah Azze ve Celle kitabında onu kalbine nakşedecek, sonra da beyanını öğretecek, biziz diyor. Yani indiren de Allah, beyan eden de kim? Yine Allah. Yine ayetlere bakıyorsun, o zikri biz indirdik, biz koruyacağız diyor. Peki indirilen, korunan bir vahiy varken bu kadar fırka ne kardeşlerim hiç düşündünüz mü? Neden ayrılma var? Dinde mi bozukluk var yoksa bizim anlayışımızdan bozukluk var hangisinde anlayışta peki bir anlayış niye bozulur hepsi cahil insanla kandırılır yoksa bilgili insanla hangisi bilgili insan daha kolay kalmadır biliyor şimdi düşünmedim diyoruz aklım başka yerde miydi diyor. Hayırlısı. Tamam. Cahil olan insanı kandırmak çok kolaydır. Öyle değil mi? Evet. Öyle insanlar vardır ki mesela dün Konya'da sohbetteydim. Çok güzel bir sohbet ortamı oldu. Akabinde bir arkadaş hocasından öğrendiği bazı meseleleri gündeme getirerek gündemi sapıttırıp sohbeti etti. Sapıttı. Ben şimdi ona bir soru yönelttim. Bu sormuş olduğun soruyu sen bir Kur'an'dan bir hadisten okuyarak mı soruyorsun? Yoksa müstakil bir kitaptan Kitaptan diyemiyor. Niye diyemiyor? Dese kitabı soracağız. Kitabın adı çıktı mı yazarını soracağız. Yazardan da kim çıkacak? Hoca çıkacak. Hoca çıktı mı iş ne olacak? Rengi ortaya çıkacak. Yani insanları hep bir sıkıntıya götüren bir nedenler oluyor. Peki, Sahabe kendi aralarında bir mesele olduğunda nasıl çözüyordu kardeşler? Hı? Allah Resulü ve Vesselam aralarındayken ona havale ediyorlardı. Allah ve Resulü en iyisini bilendir deyip iş kapanıyordu. Ve ona havale edildiğinde o da hükme bağladığında iman eden insanlar ne yapmak zorunda? Gönül sıkıntısı duymadan teslim olmak zorunda. Sıkıntı olursa ne oluyordu? İman gidiyordu değil mi? Peki peygamber öldü diye bu usulde mi öldü? Bu hukukta mı öldü? Sahabe ne yaptı? Onlar da kendi aralarında bir ihtilaf olduğunda ne yaptılar? Allah'ın kitabına, Resulun sünnetine gittiler. Allah'a ve ahiret gününe iman ettiklerini ne yaptılar? Ortaya koydular. Ne zaman insan bununla amel ederse, hep hayırda devam ediyor. Ama ne zaman tefsir adı altında veya Kur'an'ın açıklamalara e, açıklamaları altında bir şeyler yayınlanmışsa bunlarda hep sıkıntılar başlamış. Tefsir etme yetkisi kardeşlerim dinde sahabeye dahi verilmemiş. Yani sahabenin dahi bunda yetkisi nedir? Yoktur. Çünkü Allah Resulü Sallallahu Selam dahi ayeti kerimede ne diyor? Allah azze ve celle sana onların içinde gösterdiğim şekilde hükmet. Yani onların arasında indirdiğimle hükmet derken çıplak bırakmıyor. Gösterdiğim şekilde yani sana nasıl öğretmişsem o şekilde onların arasında ne yap? Hükmet diyor. Öyleyse hiç kimse çıkıp da Allah'ın dini hakkında istediği şeyi ne yapamaz? Kullanamaz. Bugün Muhammed ümmetinin içinde ne kadar müşkülat varsa Kur'an'da düştükleri ihtilaflardır. Ve bu. Kur'an'a yaklaşmada peygamberi devre dışı bırakmaları hasebiyle herkes de kendinin haklı olduğunu savunmaktadır. Ve bunu da yapabilmek için ilk devre dışı bıraktıkları ne hangi mesele Söner? Hep sahabenin üzerinde ne yapıyorlar? Tağın oluşturuyorlar. Hadislerin üzerinde şüphe oluşturarak hadislerin sahihliğinde, sıhhatinde insanların kafasını kurcalıyorlar. Peki bir adam birini kötülerse ne için kötüler? Yerine kendi geçecek. Yani kendi sözünü onun yerine koyacak. Bu da ne yapıyor? Sahabeyi kötüleyen insan, sahabe devreden çıktı mı Kur'an nedir? Ortada kalıveriyor. Ve Kur'an'a da istediği rengi verince, herkesin kendi anladığına göre ne yapıyor? Bir anlayış oluyor. Şimdi Konya'da bir Kur'an getirdiler meal kardeşler. İnanın öyle meal var ki edip yüksel bile artık yunmuş yıkanmış durumuna gelebiliyor. İnsanlar öyle istedikleri rengi verebiliyorlar ki ve bunun adı da güzel bir çalışma, hizmet adı altında insanlar hep Kur'an okunsun diyor. Peki bunun adı hizmet mi yoksa insanların dinini bozma mı? Eğer bizler hakkınca gereğince kitabımızı okuyabilsek bu insanlar bizi saptırabilir mi? Mümkün değil. Allah kendisinden razı olsun. Ömer diyor ki Kur'an tamamlanmıştır. Sünnet tamamlanmıştır. Ve sahabe de dinin temel taşlarıdır. Ve hiç keçenin cehaleti artık kalmamıştır. Diyor. Ve onlar dinin temel taşları dinini öğrenmek isteyen istikamet üzerinde gitmek isteyen onlara müracaat etsin diyor. Ve Allah kendisinden razı olsun Ömer dinde neden ve nasıl soruları sorulmaz diyor İşittik, itaat ettik bu hiçbir zaman diyor analoji örneklendirme test ederek bir yerlere varma dini de değildir diyor Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu ve bizim de uymamız gereken dindir diyor kardeşlerim düşünün hepimiz değişik yerden değişik yörelerin insanlarıyız hepimizin doymak bilmeyen nefisleri var öyle değil mi Hepimiz bir araya gelsek şuna helal desek öbürü buna haram diyecek. Doğru mu? Bir telefon meselesinde mesela müzik haram değil mi? Herkesin telefonunda bir değişik bir müzik var değil mi? E niye müzik koyuyorsunuz o zaman? Koymamanız gerekmiyor mu? Ama çok basit bu haramlara düşebiliyoruz değil mi? Peki neden düşüyoruz? Eğer bizler birbirini hakta yarıştırsa, iyiliği emretsen, Münkerden sakındırsa bizler bu günahı rahat rahat işleyebilir miyiz? Hı? Peki İsrailoğulları neden helak oldu? Neden lanetlendi? Hı, Onlar görmüş olduğu bir münkerde ne yaptılar? Yapma. Allah'tan kork. Ama ertesi günü bana ne? Ben ona dedim. İkinci. Yapmasaydı. Akabinde Allah onların kalplerini ne yaptı? Dönderdi Hı. diyor. Ve Davut'un diliyle Meryem oğlu İsa'nın diliyle ne yaptı lanet dedi diyor. Bu ayeti kerimi okuyan Allah Resulü Anis Salatu ve Selam dayandığı yerden şöyle kalkıyor. Vallahi ya iyiliği emreder. Kötülükten sakındırırsınız ya da Allah onlara nasıl lanet etmişse size de öyle ne yapar lanet eder diyor. Bakın bugün öyle hale gelmişiz ki dün fahişeler. Münafıklar, müminlerin içinde saklanırken, gizli gizli işler yaparken, bugün Müslümanlar olarak bizler neredeyse saklanan, gizli saklı kenarlara oturan insanlarız değil mi? Onlar halk içinde hem de en gözde yerlere çıkıp en rezil şeylerini yapabilirlerken, bugün Müslümanlar gücünü neden yitirmiş de ön plana çıkamayıp arkalarda kalıyorlarsa bir düşünün kardeşlerim. Bunlar bizim dinimize sarılmadığımızdan ve dinimizin emir ve nehirlerini öğrenmediğimizden kaynaklanıyor. Bir Allah'ın kitabını öğrenmekten aciziz. Bir Allah'ın kitabındaki meseleleri Resul'a havale etmekten aciziz. Kur'an ve sünneti havale ettiğimiz bir meseleyi hayatımıza geçirmekte de hep sıkıntılarımız var. Allah hepinize hayır versin. Allah Azze ve Celle... Kitap ve sünnetle amel etmeyi, öğrenmeyi, hayata geçirmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle bizim önümüze o kadar güzel numuneler koymuş ki, kadınıyla, erkeğiyle, o sahabelerin bir bir hayatlarını okuyun, öğrenin, bunlar bizim için numune. Ama bizim kendi aramızda öyle hale gelmişiz ki, ya işte Sinan şöyle şunu yapıyor, ya işte Yaşar böyle şunu yapıyor, bu meselelerle uğraşa uğraşa ne dinimiz kalıyor, ne kardeşliğimiz kalıyor, ne de dini öğrenmede tahammülümüz kalıyor. Halbuki onlar bu meseleleri konuşmuyorlardı. O insanları konuşturan neydi? Acaba benim amelim sahih mi? Acaba ben bu amelimle cennete gidebilir miyim? Sahabenin birisi oturmuş ağlıyor. Biri geliyor diyor ki, sen diyor Allah Resulü'nün damadısın. Allah sana iki kızını verdi. Cennetle de müjdelendin. Daha niye ağlıyorsun? Öyle sıkıntıları gündeme getiriyor ki sahabeler son hallerinde insan hayret ediyor. Aleyhisselatü Vesselam öldüğünde işte 3-4 üç üç dirhemi, 2-3 kabı, bir tane tabaklanmış postu vardı diyor. Beni seven arkamdan benim gibi gelsin dedi. İşte diyor cariyelerimiz, kantar kantar şeylerimiz. Atlarımız, develerimiz ben şimdi ne yapacağım diyor. O sahabelerin düşündüğüne bakın. Bugün bizim hallerimize bakın. Allah subhanahu ve teala Rabbını sürekli hatırlayanlardan eylesin kardeşlerim. Dünyaya dalma, batıla dalma, Allah'ın zikrini bırakma, duayı bırakma, dinin emir ve nehirlerini öğrenmeyi bırakma kalbimize kasvet bağladı. Bu da Kardeşini bile aramaktan, bir araya gelmekten, kaynaşmaya bile ne yaptı bizleri? Mani oldu. Öyle hallere gelmişiz ki, yani evimizden bile çıkamayacak haldeyiz. Niye? Evimiz bir kınadığımız sinema salonu. Evimiz bir, ne bileyim, bir aynı marketler, kafeterya gibi. Dolabımız ağzına kadar sıcak soğuk meselelerle dolu. Kışlık şeyimiz var. Yazlık, kışlık elbiselerimiz de var. İş kimseye ihtiyaç, ne yapmıyoruz, duymuyoruz. Ama sahabelere bakın, Ali sallallahu aleyhi ve sohbet ediyorsa, mescidi bile ne yapmıyorlar, terk etmiyorlar. Hatta bu bir rivayet var, mealcilerin reddettiği, kabul etmedi. Şehrin en uzak köşesinde gelen sahabeler, Ali sallallahu aleyhi ve sohbeti uzuyor iyice. Evlerine gideceklerinde kap karanlık bir günde. Ne yapıyor önlerinde? Bir ışık beliriyor. Bugün sizin önünüzde hiç ışık falan beliriyor mu? Niye? Bu rivayetler sahih değil mi? Hiç okumadınız mı? Niye bizde böyle bir keramet yok kardeşler? he Hiç düşünüyor musunuz? Yani o sahabelere bunu Allah veriyorsa sizden esirgiyor mu bunu? Ha biz böyle bir şey istiyoruz olsun demiyorum. Ama onlara böyle bir şey var da neden müze yok? Şöyle bir düşünün. Yol çatallıyor. Şimdi ne yapacağız diye dururlarken ışık ikiye ayrılıyor. Ve ikisi de evin önüne kadar giderken o ışık ne yapıyor? İkisinin evin önünde ne yapıyor? Işıtıyor. Evlerine girdiklerinde kendi evlerinde karanlığın içinde kalıyorlar. Ama Allah yoluna gidip geldikçe Allah onların yolunu ne yapıyor? Işıtıyor. Bir bakın kardeşlerim buna. Biz bu dünyaya eğlenmeye, batına dalanlarla dalmaya veyahut kardeşimize sırt döndürmeye gelmedik. Allah hepinizin ilmini artırsın, gayretinizi artırsın. Çok konuşup da kafanızı şişirmek istemem. E bu Davud'da gelen bir rivayet var. Onu hatırlatıp kardeşlerimize de biraz söz vermek istiyorum. Hanzala hadisini hepiniz hatırlarsınız değil mi? Ben gene de size birer hatırlatayım kardeşiniz olarak. Hanzal'a tutuyor. bu Bekir'e geliyor. Ben diyor münafık oldum diyor. Hiç böyle kendinizde böyle duygular hissettiniz mi? Ve bu duygunuzu sizden daha önde abi olarak gördüğünüz birine gidip de ben münafık oldum diye hiç itiraf ettiniz mi? He? Etmek gerekiyor mu? Bak sahabe yapmış bana. Ve hiç de gocunma var mı? Yok. Ömer de yapmış bunu. Yani. Hadi diyelim ki Hanzı'la sahabeydi. Aşağılamak babından demiyorum. Allah onlardan razı olsun. Ömer de yapmış bunu. Ömer de geliyor sahabeye soruyor. Hem de kendinden daha alt tebaada olan birine. Ebu Bekir diyor ki ne oldu? Yani neden münafık oldun? Ne yaptın? Münafığın hasletleri neler? Söz verir. Sözünde durmaz. Ahitleşir. Ahdini yerine getirmez, Emanet edilir. Emanet yerine getirilmez. Başka? Nizalaştığında kavga durulsa bile o ne yapmaz? Durulmaz. Bunlar dört tane ana mesleği, şeyi, e, Ana hasletleri. Hanzala'da bunlar var mı? Neden kendini münafık gördü? Bak hadisi buradan da yakalamanız lazım. Ebu Bekir'e diyor ki, Allah onlardan razı olsun. Biz diyoruz. Allah Resulü'nün meclisindeyken ehlimizi, işimizi, her şeyimizi unutuyoruz. Ama onların yanına geldiğinde ise bu sefer burayı unutuyoruz diyor. Ebu Bekir ne diyor? Öyleyse diyor Ebu Bekir'in hepsi de münafık oldu. İşin içinden çıkamıyor. İkisi de kitleniyor. Kime gidiyorlar? Aleyhissalatü vesselam'a. Allah Resulü ve vesselam'a meseleyi arz ettiklerinde ne diyor? Bu sizin anladığınız gibi değil. Çünkü fıtratlarına baktılar, gelen naslara baktılar. Yani birisi bir şey düşünüyor ama kafasına göre, bakın burada yakalanacak mesele, münafık mı oldu olur ya, kardeşler arasında bir hareketten, bir amelden, ya işte bizim içimizde böyle de şurada şöyle şöyle davranıyor bu münafıklık değil mi gibi düşünebilirsiniz. Sahabe sizi yerinize kendi nefsini koymuş zaten düşünüyor bakın. Kendi nefsini koymuş. Ama Allah Resulü ne diyor? Bu münafıklık değil. Siz diyor eğer şu mecliste olduğunuz gibi her yerde davransanız ne olur? Melekleri bile görebiliyorsunuz. Onlar sizden misafaa yapabiliyor ve her yerde sizi gölgelendirirdi diyor. Allah hepimize anlayış versin. Allah Azze ve Celle dinini anlamada hepimizi gayretli kılsın. Unutmayalım ki kardeşlerim bir bakışınızı bir sözünüzü ya sağdaki ya da soldaki ne yapıyor? Yazıyor. Biz her halükarda kul olan insanlarız. Yani kul dediğimizde Allah aşkına şu kulluğumuzun ne olduğunu güzel anlayalım. Dinin bir tarafında ağırlaşıp öbür tarafı ihmal etmeyelim. Şurada ağırlaşıp şunu itham etmeyelim. Her tarafını birden tutalım. Benim eksiğim varsa sen düzelt. Senin eksiğin varsa o düzelsin. Öbürü de hepimizi düzelsin Ama birbirimizin elinden her zaman ne yapalım Tutalım Bakın günahta bile Sahabeler Allah onlardan razı olsun Yapmış olduğu bir zinayı Gelip ne yapıyor Çok rahatlıkla itiraf edebiliyor Bu neyi gösterir Onlar kardeşlerdi Onlar birbirleriyle Her şeyi ne yapabiliyor Paylaşabiliyorlardı Peki bunlar bugün biz her şeyi kendi aramızda paylaşabiliyor muyuz? Konuşurken bile bir Müslüman, bir Müslümanın yüzüne bakmıyor, şöyle bakıyor, şöyle bakıyorsa bir sıkıntının olduğunu gösteriyor değil mi? Peki bu sıkıntılar nefsani mi, dini mi bir kontrol edelim. Haklı bile olsanız, biriyle tartıştınız, haklı bile olsanız, haklı olan davanızdan vazgeçseniz, cennetin ortası var mı? Var. Biz hangisine talibiz kardeşler? hangisine öyleyse cennete gidecek ameller işleyelim dinimizi Allah'ın emrettiği şekilde yaşayalım ve kardeşliğimizi de Allah Resulü ve Vesselam'ın tahsis ettiği kardeşlik gibi yapalım birbirimizi ne için sevelim bizleri bir araya ne getiriyorsa onun için sevelim ama bizleri bir araya getiren eğer tevhid değilse kardeşliğimizde Orada her zaman neler olur? Sıkıntılar gündeme gelir. Ve ne getirmişse o da ne yapar? Ayırır. Allah hepinize hayır versin. Allah için hepinizi seviyorum. Allah cennette de bir araya gelmeyi, hepimizi cennete koymayı nasip etsin. Allah günahlarınızı mağfiret et etsin. Sübhaneke. Allahümme ve bihamdike. Eşheden la ilahe illa ente. Estağfuraka. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Allah'a emanet olun. Biraz da kardeşlerimiz sizlere nasihat etsin. Sonra soru cevap isterseniz bir şey yaparız. Şunu oraya abi Yaşar abi. Dönle olduğun yerdesin. La ilahe illallah. Şeyh'in yanında da orada. Bismillah. Aleyküm. Subhanallah. Rabbil salatu ala ala ve Allah Azze ve Celle kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> diyor ki, Ya ay yehl dedin, haqqa tâku وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ edenler! Allah Azze ve Celle'den nasıl korkulması gerekiyorsa öylece Yani takva sahibi olun. Ki takva dediğimiz zaman kardeşlerim insanın bir Müslümanın Allah Azze ve Celle'den korkma derecesidir. Ki Allah katında en üstün olan kullar da muhakkaki takvada en üstün olan insanlardır. Ve ayetin devamında buyuruyor ki Allah azze ve celle "Öletemutunne illa ve entum muslimun." Ve sizler ancak ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Yani öyle bir hayat yaşayın ki hayatınızın her sayfasında, hayatınızın her safhasında, hatta her saniyesinde imanınızın en doruk zirvesinde ne yapın? En doruk zirvesinde olabilin. O yüzden bir Müslüman, bir Müslümanın bir şekilde imanı elde etmesi, bir vesileyle imanı elde etmesi belki kolaydır. Allah'ın hidayet ettiğine. Ama özellikle şu içinde yaşadığımız toplumda, fitne toplumunda gerçekten bir ima, bir Müslümanın imanını muhafaza etmesi ne kadar da zordur kardeşlerim. O yüzden bir Müslümanın imanını ziyadeleştirecek, her zaman zinde tutacak, bir Müslümanı her zaman cevval yapacak, her zaman Allah'a en yakın seviyede olabilecek imanını ne yapması gerekir? Her halükarda Güçlendirmesi gerekir. Ölüm haktır ve ne zaman geleceği belli değildir. Her an, her yerde, şu andaki nefesimizde bile ne yapabilir? Allah Azze ve Celle bize ölüm meleğini gönderebilir. O yüzden her zaman imanın en üste, en zor e, zirvede olduğu bir anda, olduğu zamanda yani bu zamanı yakalayabilmek için çaba gayret sarf etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Ondan sonra buyuruyor ki Allah azze ve celle ayetin devamında va'tasimu bihablillahi <Sessizlik> cemian ve la tefarruqu. Hep birden, toptan Allah'ın ipine yani Kur'an'a sarılın. Ve sakın ola ki ne yapmayın fırka fırka olmayın, bölünmeyin. Ki Allah azze ve celle her zaman için insanların cemaatle olmasını Ki kişinin tek başına şeytanın onunla yakın olduğu, iki kişiden biraz daha uzak, üç kişiden biraz daha uzak ve Allah Azze ve Celle'nin elinin cemaatin üzerinde olduğunu ne yapmıştır? Beyan etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ondan sonra buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ İz kuntum konunuz ağıdaan fənlif ayna kulubikum fəasbaptun binemeti, ikvan. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin sizlerin üzerinize olan üzerinize olan nimetini hatırlayın. Sizler bir zamanlar neydiniz? Ateşin bir ateş çukurunun etrafında idiniz. Ondan sonra Allah Azze ve Celle ne yaptı? Sizin kalplerinizi birleştirdi. Fəasbaptun binemeti, ikvan. Sonra ne oldunuz? Allah'ın nimetiyle kardeşler oluverdiniz. Bakınız kardeşlerim, Mekkeli müşrikler yani cahiliye döneminde ne yapıyorlardı? Birbirlerinin kanlarını, mallarını, ırzlarını rahatlıkla ne yapıyorlardı? Tecavüz edebiliyorlardı. Bunları engelleyen herhangi bir neydi? Güç yoktu. Güç kimin elindeyse, sulta kimin elindeyse, para kimin elindeyse, her türlü zorbalığı ne yapabiliyordu? Rahatlıkla yapabiliyordu. Ama ne zamanki İslam geldi, insanları kardeş yaptı ve Allah Azze ve Celle onlara hicreti emretti, Medine'ye geldiler. Her şeylerini terk ettiler. Bütün mallarını, evlatlarını, çocuklarını, varlarını, yoklarını. Hani tabiri caizse sadece ceketlerini alıp ne yaptılar? Allah için hicret ettiler. Medine'de Ensar dediğimiz topluluk Müslümanlar ne yaptılar onlara kucak açtılar. Çünkü gelenler nedir? Onların din kardeşleri. Yani kendi anne ve babadan olan kardeşlerinden çok daha üstün tuttuğu kimseler. Geldi dedi ki benim şu kadar tarlam var al yarısı senin. Şu kadar param var dinarım var dirhemim var al yarısı senin. Bir diğeri geldi işte malım yarısı senin. İşte iki tane hanımın, Bak hangisini istiyorsan boşayayım. İddeti bittikten sonra ne yapayım? Seninle evlendirebileyim. İşte kardeşlerim onlar böyle bir kardeşlikle ne yaptılar? Allah'ın nimetiyle kardeşler oluverdiler. Bu Allah ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimize kullarının üzerimize, üzerine olan nimetinden başka bir şey değildir kardeşlerim. Ve ne kadar büyük bir nimettir. Eğer ben bugün bulunduğum yerden çıkıp, belli bir yerdeki, başka bir yerdeki kilometreler ötedeki kişinin yanına gelebiliyorsam, kardeşimin yanına gelebiliyorsam, nedir bu? Allah Azze ve Celle'nin benim üzerine olan nimetinden başka bir şey değildir kardeşlerim. O yüzden o insanlar öyle bir kardeşlik yaşamışlar ki kardeşlerim, bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına kıtlık zamanında bir misafir geliyor, dışarıdan birisi. Allah Resulü Aleyhisselam evine haber gönderiyor. Evinde yiyecek bir şey yok kardeşler Misafir ikram etsin. Sonra diyor ki sahabelere, etrafındakilere kim bu kardeşini götürür de evinde misafir eder? Sahabeden bir tanesi kalkıyor. Ben ey Allah'ın Resulü. Alıyor, misafiri evine götürür Ve diyor ki hanımına Ey hanım bu Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın misafiridir. Ona ikram edelim. Evde bir şey var mı? Hanımı diyor ki Vallahi bey evde çocukların yiyeceği birkaç lokmadan başka bir şey yok. Tamam diyor. Hazırla. Sofrayı hazırlıyor. Akşam yemeği. Tam e, sofrayı koyuyor, koyuyorlar yemeği. O anda bunu söndürüyorlar. Ve kendileri o yemekten yer gibi yapıyorlar. Ve misafirleri o yemekten yiyor ve doyuyor. Sabah olup Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına geldiklerinde diyor ki Ey adam diyor Allah Resulü selam. Sen ne yaptın da Allah Azze ve Celle senin hakkında ayet indirdi. Onlar öyle kimselerdir ki kendileri ihtiyaç içerisinde olsalar dahi ne yaparlar kendi kardeşlerine, kendi nefis kardeşlerini, kendi nefislerine ne yaparlar tercih ederler. Bu muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin bizlere emrettiği kardeşliktir kardeşim ve bunlar da bu sahabeler kardeşliği ne yapmışlar? böyle anlamışlar. Bir gün Ebu Zer radıyallahu anhu ile bilal Habeşi radıyallahu anhu arasında bir çekişme oluyor. Ve kızgınlıkla Ebu Zer radıyallahu anhu Ebu, e, bilal Habeşi diyor ki Yebne sevde ey siyahi kadının oğlu. Ve bilal Habeşi radıyallahu anhu buna o kadar üzülüyor ki evine gidiyor. Ve orada bulunan, toplumda bulunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bundan razı olmuyor. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir şeyde hoşnutluğunu veya öfkesini ne yapıyorlar oradaki çevresindeki insanlar yüzünden anlayabiliyorlar. Ve bundan pişman olan Ebu Derra radıyallahu an gidiyor Bilal Habeşinin yanına, kapısına, kapıyı çalıyor ve yüzünü Bilal Habeşinin önüne, eşiğine koyuyor ve diyor ki ey Bilal Vallahi sen ayağınla bu alnıma basmadığın müddetçe muhakkak ki ben başımı buradan kaldırmayacağım. Ve Bilal onun üstünlüğüne yaptığı bu Ali Cenapla daha büyük bir üstünlükle yap veriyor ve diyor ki Kalk ey Ebu Zer muhakkak ki ben Allah'a secde eden bir kulun muhakkak ki üzerine yüzüne alnına basmam diyor. Evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Bizlere o sahabenin imanı gibi iman etmemizi emrediyor. Ki Allah Azze ve Celle'den bunu bize nasip etmesini diliyoruz. Çünkü onlar gerçekten bütün meselelerde zirvede olduğu gibi imanda da kardeşlikte de ne olmuşlar? Hep en üst seviyede hep zirvede olmuşlar. O yüzden bizlerin de bu meselede kardeşlik meselesinde onları örnek almamız ve gerçekten imanımızın bir gereği olarak da kardeşliğimizi ne yapmamız gerekir, pekiştirmemiz gerekir. Çünkü bizler iman etmedikçe ne yapamazsınız diyor Allah, Allah Resulü Selam cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor. O yüzden birbirimizi yani eğer iman ettiğimizi söylüyoruz isek, imanımızın bir gereği de ne yapmamız gerekir? Birbirimizi sevmemiz gerekir. Yani Herhangi bir maddi çıkarın için değil veya ne bileyim bir dünya çıkarı bir maddi menfaat değil. Yalnız ve yalnız. benim Ben Allah'a iman ediyorum ve benim imanım ne yapıyor? Birbiriyle Müslümanların yani kardeşim e, Müslümanlarla kardeş olmamı emrediyor. Allah Azze ve Celle kardeşlerin bizleri... Kur'an ve sünnetin öngördüğü kardeşler gibi kardeş olmamızı nasip eylesin. Allah. Sahabelerin birbirleriyle kardeş oldukları gibi kardeş olmayı nasip eylesin kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Ali. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Mûzü gülillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ve nesla'inuhu ve nestağfiruhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, nefsimizin şerrlerinden, amellerimizin kötülüklerinden bizleri koru. Kim Allah'a dayanırsa, O onu zilletten korur. Kim O'na yönelirse, O ona kurtuluş verir. Şahitiz ki Allah'tan başka ilah yoktur, O tektir, ortağı yoktur. Şahitiz ki kadar hocalarımız, kardeşlerimiz e.. İslam kardeşliğinin önemi üzerinde durdular. E.. çok fazla da zaman almak istemiyorum. Sadece bu meselelerin daha iyi oturması için pekiştirilmesi için bir iki cümle zikretmek istiyorum. Allah Azze ve Celle kardeşimizin okuduğu ayette bir ateş çukurunun kenarında idiniz buyuruyor. Bu öyle bir çukurdur ki kim böyle bir çukurun kenarında mücadele ederse o ateşin içine düşer. Demek ki bu ortam ateş çukurunun kenarı Mücadele edilecek alan değil yani iman eden iman için kardeşlik oluşturan insanların birbiriyle mücadele edecekleri birbiriyle çarpışacakları alan değil bilakis şeytana karşı el ele verip birlikte mücadele etmeleri gereken bir alan Allah Azze ve Celle bunu imanın en sağlam kulbu olarak Allah Resulü'nün dilinden bize bildiriyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine kendisinden sonra en önemli vasiyetlerinden birisi birbirinize buğz etmeyin, birbirinizden nefret etmeyin. Yani burada karşılıklı olan bir fiilden bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. La tebağ karşılıklı yapılandır. Yani biri sizden buğz etse siz ona buğz ederek karşılık vermeyin. Yani buğz etmemesi gerekir. O ona öyle bir emirdir. Ama buğz ederse de siz ona buz etmekle karşılık vermeyin. Aynı şekilde hasetleşmek, tecessüste bulmak, insanların mümin kardeşlerinin kusurlarını araştırmak. Bunlardan da karşılıklı olarak sakınmak. O yapsa dahi sen bunu yapma. Bu aynı akrabalık haklarında dahi böyledir. Mesela sıla-i rahim yapmayan birisine senin sıla-i rahim yapman ona kül yedirmen gibidir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlik hakları da aynı konumda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadisin devamında şayet bunlar önemsenmezse ne gibi bir tehlikeye götüreceğini bildiriyor bizlere. Birbirlerinizin boynunu vuracak şekilde kafirlere dönmeyin. Allah'ın kardeş kulları olun. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden sonra ümmeti için hususi olarak özellikle altını çizerek uyardı belli başlı meseleler vardır. Mesela e, kadından daha fit e, zararlı bir fitne bırakmadım buyuruyor. Mal fitnesinden daha zararlı bir fitne bırakmadım buyuruyor. Bir diğeri de budur. Bugün görüyoruz Hüseyin abinin az önce itikat noktasında kitap ve sünnete yanaşmayan insanların ihtilaf edip durmalarından bahsetti. Sonra kitap ve sünnetini kabul ettiği halde bunu yaşama, dökmeye şeytanın mani olduğu huslardan, yani İslam kardeşliğine engel olan durumlardan bahsetti. İşte bugün ee, işin başında önemsenmeyen kırgınlıklar, nefsani kırgınlıklar öyle bir boyuta geliyor ki itikadi boyuta geliyor. Neredeyse birbirini tekfir eden birbirinin boynunu vuracak raddede. Yani bugün e, zalim de olsa, bir yönetim olmasa insanlar, bu birbirini tekfir eden insanlar kellesini uçuracak. İşte bizim en önemli Tedbir almamız gereken hususlardan birisi budur. Allah Azze ve Celle çok önemli bir hususu Ayşe radıyallahu anh'a validemizin hakkında ifk iftira hadisesi çıktığı zaman biliyorsunuz Ebu Bekir radıyallahu anh'ın çok ihsanda bulunduğu köles. Mistah bin Usafe radıyallahu an bu iftira olaylarına karışan birisiydi. Bu kadar ihsanda bulunmasına rağmen müminlerin annelerinden birinin olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı olan ve efendisinin kızı olan Ayşe Radiyallahu hakkında olumsuz bir takım sözler söylemesine rağmen Allah Azze ve Celle Ayşe Radiyallahu Anh'a'yı aklayınca Ebu Bekir Radiyallahu bir yeminde bulunuyor. Bir daha ona eski yardımlarımda bulunmayacağım diye. Ama Allah Azze ve Celle iman kardeşliğinin henüz ortadan kalkmadığını bildiriyor ve sakın bunu yapma diyerek bir uyarı gönderiyor ayetlerinde. Bu gerek bu ayet gerekse burada e, zikretmeye fırsat bulamadığımız vaktimizi epey e, almasın diyerek anlatamadığımız pek çok kısalar vardır ki hepimizin zaman zaman okuduğumuz zaman zaman aramızda müzakere ettiğimiz e, bu meselenin iman kardeşliğinin ne derece önemli olduğunu ve akidelerimizi e, ne derece Sıkıntıya sokup bizi o ateş çukurunun kenarından hemen içine düşürebilecek düşü verecek pozisyonda olduğumuzu gösteriyor. Bunlardan selamet diliyoruz Allah Azze ve Celle'den hepimizi bunlardan korumasını ve şeytana karşı bizleri kuvvetli kılmasını, onu birbirlerimize karşı kullanmamasının bir an dahi olsa. Nefislerimize bizleri bırakmamasını Allah Azze ve Celle'den diliyoruz. Subhanek Allahu Mebihamdik ve Eşadu Enla İlaheillate Wahtek ve Astaafurukek Ve Tubiilek. Allah Bu sözlerin üstüne ben söyleyebileceğim bir şey ama sizin için Kur'an Kerim okuyabilirim inşallah.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 المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نُمَزِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَرَأَيْنَا رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ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 Rabbana la tu ankhidna in nesina au akhtana رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قبلنا. Rabbana, ve la tuhamilna, ma la ataqat el-nabi, wa'funna, lana, Ante Mevlana fansurla ala'l kavmi'l kafirin. Evet sözünü kardeşimiz varsa biz de Buyurun. Aman abi. Var mı ekleyecek, nasihat edecek kardeşimiz? Soner. Evet, pehlivan. <gülüyor> soru soran varsa buyursun kardeşler. Hangi konu doğru olsun, soru tamam. sormak isteyen varsa buyur. Yok mu? <gülüyor> İyi <Değil mi> maşallah. <aşağıda? gülüyor> siz dinleye dinleye Elhamdülillah. İyi. Çok güzel. <gülüyor> Allah hepinize hayır versin. Allah <gülüyor> hayırınızı <gülüyor> artırsın. Bizler de sizleri Ankara'ya bekleriz. Sizler de gelin. Ata binin, eşeğe binin, neye binerseniz binin, gelin. İnşallah karşılarız. Öyle misin hanım? <gülüyor> Hekemen Allah. Ne dedim? İnşallah. Üzgün gördüm seni biraz. Yok. <gülüyor> <gülüyor> sorunuz varsa bu soru. Ee, yok mu soru? Yok. <gülüyor>